Kaledeskop Podcasti dinliyorsunuz. Kaledeskop Podcast, fantastik kurgu ve bilim kurgu ile rol yapma oyunları üzerine eğilen bir yayın. Evet, aynen öyle. Kaledeskop Podcast, bölüm 0 Merhabalar, Kaledeskop Podcaste hoş geldiniz. Kaledeskop, Türkiye'deki fantazyaya ışık tutma vazifesini yeni bir mecra ile sürdürüyor. Bu podcast'te, Türk fantazyasında yer kişilerle kendi girişimleri ve projeleri hakkında konuşacağız. 1 Mayıs itibariyle yayınlanmaya başlayacak podcast'in ilk konu, Kayıp Dünya Elektronik Dergisi'nin editörü Altuğ Gür Kaynak olacak. Altuğ'la Kayıp Dünya, rol yapma oyunları, fantastik edebiyat ve tırnak içinde camianın hal ve vaziyeti üzerine konuştuk. Çok uzatmadan, sizi yayınlanacak bölümlerde yer almayacak, ama eğlenceli. Bu sebeple yayınlanması gerektiğini düşündüğüm bir nevi bonus içerikle baş başa bırakıyorum. Watashi wa kareidoskopi. E, askerde komik bir şey. E, ben kayıp dünyanın tasarımını değiştirdim. E, kağıt kalemle, sanat kağıtlarımız üzerinde kayıp dünya tasarımı yapıyorum ve. İstanbul NATO'da yaptığım dönemde askerliğinde NATO Secret yazan bilgisayarlarda kayıtmıyor atasırma yapardığı. Baya da azarlanmıştık komutanların işlerine. Sen bu bilgisayarı bunun için mi kullanıyorsun diye. NATO Secret bilgisayarlarda bile kayıtmıyor bulaştığı gibi. Güzel. E, sen bunu çıkar Alakasız bir anaydı. <gülüyor> yani ama şey güzel bir şey <gülüyor> An anekdoda abi. Yani e, kullanılır bence bir yerde ya. <gülüyor> güzel. Ne komutan duyarsa? <gülüyor> ben yani... bir daha mıntıka yapmak istemiyorum kardeşim. <gülüyor> Abi sen tersi olmadın mı zaten? Bitti artık. <gülüyor> <gülüyor> tutup tutup gerçi çağıracak haller yok herhalde bu saatten sonra tekrar. İnşallah. Sefer Emdin var. gel artık seni Ha yani öyle bir gel şey var Gel o bu tabii. sayıra tamir et. Ulaştırdığım o... bandabur de Peki abi kayıp dünyanın aldığı en olumlu olduğunu düşündüğün tepki ne? Annemin tepkileri, o her şeyden önce. Ha. Benim oğluma dediğimde tamam. <gülüyor> Neyse leketi kurtarma muhabbetler döndürmeyelim. <gülüyor> bir, bir de şöyle ufak açıp demle tutuyorum. O bakarya da gelir. <gülüyor> şöyle bir kabukla beyaz peynir de yanına koyup. Yani e eğitim sistemini <gülüyor> Bir de öyle şey podcast'ler yapabiliriz esasen. Ee, rakı kavunla memleket kurtarma. Ya memleketi kurtaramazsın da güzel edebiyat çıkıyor bundan kardeşim. <gülüyor> Değil mi? Yani Yani eski yazarlar babacan yazarlar düşün. Ve bıyık. Güzel bir gözlük. Bir 35'lik rakı. <gülüyor> ünbat kilo. Ne getirebiliyorsun? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani abi yani şey falan bilgisayar falan da değil. Çatır çatır ses çıkaracak. Yok bu falan yesek. Ay ay. Of. İşte öyle. Vallahi işte öyle ya. Bence çok güzel oldu. Aslı olan dinler. Aha, Benim de lafı vardı. Hı? Topraktaki bir yemeği yedirmek için bunu yemeyenin ya yok yaparası <gülüyor> ya parası derdi. Bu röportajla dinlemeyenin ya yok ya parası. <gülüyor> bunu reklam olarak girişe yaz. Bu küçük alıntılardan sonra sizlere ilk bölümde görüşmek üzere veda ediyorum. Tekrar görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Kaleideskop podcast'ini dinlediniz.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 www.kldskp.com adresinden ulaşabilirsiniz. Intro ve Outro Müziği 2012 adlı grubun Libertadlı eseridir. Bu şarkı PotSafe Music Network'ten alınmıştır. PotSafe Music Network'e müzik.podshow.com adresinden ulaşabilirsiniz.